Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazile Mesuran'la, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakeç. Dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın, Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın, Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ne anlatacaksın? Ee, en iyi Arkadaşımdan Ayrı Bir Sene adını taşıyan bir roman. Can e, Çocuk'tan çıktı. Hüzünlü üzün, bir adı var biraz. Ee, 12 yaş ve üzeri olarak etiketlenmiş bir roman bu. Ee, Liz Kessler yazmış, çeviren... Doğacan, Dilcum, Doğan, kapak resmi de Mert Tugene ait. Kitabın adını ilk gördüğümde en iyi arkadaşımdan ayrı bir sene bana bambaşka bir şey çağrıştırmıştı. Yani arkadaşlık hikayesi olan kitaplardan biri bu ve ne bileyim işte en yakın arkadaşı taşınır. Ya da kitabın kahramanı taşınır ve arkadaşından ayrı düşer. Yani çok hı hı. büyük bir olaydır ya bu çocuklar için. Hı hı. Herhalde o arada geçen süreyi anlatıyor diye kendi kendime böyle ise kitabın konusunu tahmin etmiştim. Meğerse bambaşka bir hikayeymiş. Bu bir zaman yolculuğu ha. hikayesi. Ama alıştığımız zaman yolculuğu hikayeleri gibi alıştığımız bilim kurgular gibi de değil şöyle ki öyküyü anlatan kişi Jenny, 12 hı hı. yaşında Jenny adında bir kız, ee, ailenin en büyük çocuğu, kendinden küçük e, Craig adında bir erkek kardeş var, annesi de bebek bekliyor, 8 hı hı. aylık hamile, ee, bir de Autumn var, Jenny'nin en yakın arkadaşı. çok küçük yaşlardan beridir arkadaşlar, onların arkadaşlığı yüzüne ailelerde e, yakın e, hı hı. ilişkiler içinde. Ve bu arkadaşlık yüzünden cenilerin her yıl gittikleri bir yaz kampı var. Otumun anne ve babası da orada bir devre mülk edinmişler. Her sene yılın belli bir döneminde oraya tatile gidiyorlar. Ee, Aynı dönemde mi gidiyorlar? Evet. Aha. Böylece tatilde de birlikte oluyorlar. Hı -hı. Yani bir gün önce ayrılmış olsalar ertesi gün sanki yıllardır görüşmemiş gibi böyle sarılıp Hı -hı. E, birbirine yapışık yaşayan iki tip düşün. E, Jenny'nin ailesi çok Jenny'ye göre sıradan bir aile. Hı -hı. Her şeyleri belirli. E, yaptıkları hareketler, işte davranış biçimleri çok böyle ortalama bir aile e, ve genelde sakin. Hı -hı. Belli bir ritmi olan bir aile düşün Altın'un e, ailesi tam tersine e, babası ressam, annesi galeride çalışıyor Hı -hı. daha böyle e, nasıl diyeyim cenilere göre birazcık daha şalı evet ha. birazcık daha böyle canlı bir hayatları Hı -hı. var e, ama yani zaten çocuklar da çok farklı Ceni daha e, duran sakin bir çocuk Altın daha hareketli dışa dönük yani sürekli Maceralı şeyler yapmayı isteyen taraf o oluyor. Hı hı. Ama bir biçimde birbirlerini tamamlıyorlar ve e, şimdiye kadar hiçbir problem yaşamamışlar. Her şey böyle normal ve sıradan başlıyor. Jenny ve ailesi e, devre mülkün olduğu yere e, gidiyorlar. Kampa hı hı. E, ertesi gün arkadaşı da geliyor ve zaten demin dediğim gibi sanki yıllardır görmemişçesine atılıyorlar birbirlerinin kollarını işte hı hı. şunu yaparız bunu yaparız hani o yaşlardaki kız çocuklarını düşün hı hı. zaten başka e, hayatta hiçbir dertleri yoktur e, şen şakrak gününü evet. gün eden tipler birlikte geçirdikleri zamandan önemlisi yok onun evet. için ve e, bu yaz kampının e, bir özelliği şu her her e, devre başladığında e, kampın müdürü e, o seneki ya da o dön dönemde yapılacak etkinlikleri işte broşürler sunuluyor. <gülüyor> Nerede ne var? E, nereye gidelim? Ne yapalım? Onların içinden seçiyorlar. E, Jenny'nin annesi çömlek yapmak, e, Balmumu müzesine pardon, <gülüyor> gitmek istiyor. Zaten hamile ve e, çok da rahat hareket edemiyor. E, ama o Ata binmek istiyor. Hı -hı. Ceni annesiyle gitmek istiyor. Ama otum öyle başka bir tercihte bulununca yine böyle çok hareketli ve tehlikeli bir şey tercih Hı -hı. edince onu kıramıyor. Annesiyle gitmek istediğini de söyleyemiyor ona. Hı -hı. Çünkü o biraz da böyle hani onun hakkında başka bir şeyler düşünsün istiyor arkadaşının. Kendisi gibi olamıyor diyeyim. Ve bir şekilde ayarlıyorlar ve iki kız ata binmek üzere e, ertesi gün sözleşiyorlar. Yine buraya kadar her şey normal. E, ertesi gün Jenny arkadaşını almak için e, evden çıkıyor. İşte annesiyle de planlıyorlar. Annesi e, kardeşiyle birlikte, Jenny'nin kardeşiyle birlikte gidecek. Hı hı. Dönüşte de e, ata binenleri alıp gelecek. Gelecek. Her şey planlanıyor. Saatler e, ayarlı. E, Autumn'un annesiyle babasının başka işleri var. Onlar e, çocukları alamayacaklar. E, Jenny ertesi gün gidiyor. E, arkadaşının bulunduğu yer başka bir binada bir asansörle çıkılıp gidiliyor. Bir tane de eski asansör var. Bir gün önce oranın işte, e, yönetici adamın asansörü tamir ettiğini görüyor. E, kullanılmayan bir asansör. İçinden adam aletlerini, alet edavatını çıkarıyor. Öyle bir aralarında küçük, bir, çok da önemli olmayan bir konuşma geçiyor. Jenny asansöre basıyor bir numaraya, birinci kata. Niyeyse o gün onunla açık bulunca binmek istiyor eski, eski asansöre. Asansör, Gidiyor, kapıyı çalıyor ve kapıyı başka bir kadın açıyor. Hmm. mı soruyor. Outm sonbahar demek ya. Hı -hı. Yani öyle bir söz oyunu var. Kadın e, Jenny'nin ne demek istediğini anlamıyor. Ne diyorsun sen diyor. E, ne sonbaharı diyor. Hı -hı. Sonra işte anlatıyor arkadaşım. Burada hep burada kalırlar. Biz her sene buraya geliriz falan. Kadın ona deli muamelesi yapıyor. Hı -hı. Merdivenlerden koşarak inip orada birilerine soruyor. Ve başka bir daireyi gösteriyorlar ona. Alt katta bir daire. Zaten 110 numaralı dairede bir... Küçük şok yaşadı nasıl olur Hı -hı. yani daha dün gelmişlerdi. Aşağıya ona söylenen diğer daireye gidiyor. Bir bakıyor ki karşısında büyümüş bir otum Depresyonda bir anne. Ha, geleceğe gitti yani. Ee, anlamıyor daha ha. Jenny bunu. Ee, hadi gitmiyor muyuz falan. Birbirlerini anlayamıyorlar çünkü Jenny başka bir şey için gelmiş. Oltum ne diyorsun sen diyor. Saçmalamadı işte. E, kardeşi Mikey'yi soruyor otuma. İşte şaka mı yapıyorsun sen benimle diyor bana şaka mı yapıyorsun Hı -hı. diyor anlaşamıyorlar bir süre ve konuşma ilerledikçe Jenny e, bir yıl ileriye gittiğini anlıyor kendisi de bir yıl ileri de yani şey e, geleceğe dönüşteki gibi e, aynı anda iki e, geçmişteki ve gelecekteki hali aynı anda orada değil gelecekte şey, tek Jenny var ha. ama orada bir zaman sıçraması oluyor ve kendisi yani büyümüş Aynada gidiyor, kendini diyor. görüyor ee, bir yıl önceki giysileri üstünde ama giysiler küçülmüş zaten arkadaş da diyor niye bunları giyiyorsun diyor. Hı -hı. daralmış çekmiş yani üstünde giysiler aynada kendisini görüyor ee, saçlarıyla ilgili daha önce kitabın başlarında konuşulan bir şeyler var saçlarını kestirmek istiyor çok kıvır Hı -hı. kıvır uzun saçları var ve evde böyle bunun tartışmasını yapıyorlar kendi saçlarını görüp dehşete düşüyor çünkü kısacık kesilmişler. Hı -hı. Arkadaşı değişmiş. Kendisi değişmiş. Ee, çok acayipmiş. Evet. Evet, yani bir anda onun yaşadığı paniği düşünebiliyor musun? Çok... Aslında kendi ömründe bir sene ileri gitmiş. Evet. Zaman yolculuğu derken böyle bir şeyden evet. bahsediyor. Ve arada geçen hiçbir şeyi bilmiyor. Çok, Oy, çok büyük çok bir boşluk. Fenaymiş, evet. Sonra e, nasıl olduğunu anlayamıyor. Ama baya koşturuyor. Gidiyor derdini anlatmaya çalışıyor. E, anlaşılamıyor. Ve tekrar bir yıl geriye dönmeyi başarıyor hmm. Be, bu arada kendi annesini babasını falan filan buluyor görüşüyor. Tabii bu bir yıl geriye zaman. dönüyor ve e, tabi bir yıl bütün bu geçen süre içinde arkadaşını arayıp bulup karşılaşıp anlaşamamalarıyla geçen süre işte atıyorum 3-4 saat geçtiyse bir yıl geriye gittiğinde de 3-4 saat geçmiş oluyor ve e, arada büyük bir kaza yaşanmış hmm o gitmediği için geç kaldığı için onu beklemeden ata binmeye gidiyorlar. Otum zaten iki kişilik rezervasyon olduğu için kardeşi de binmek istiyor ve Otum'un kardeşi bir kaza geçiriyor, attan düşüyor ve komaya giriyor. Hastaneye götürülüyor. Bir gelecekteki Otum'un o kadar kötü olmasının, annesinin depresyonda olmasının, işte arada işlerini kaybetmişler çünkü bir yıldır çocuk komada ve Ceni gidip hadi atabilmeye gitmiyor muyuz gibi saçma bir şey söylüyor. Yani, ya. O kadar karışık ki. Yani bütün onun yaşadığı o şeyi, sıkışmışlık of, Yani yerden hissini, yere vuran duygular yani. Evet. Ve bir süre sonra nasıl gittiğini keşfediyor. Asansör olduğunu çok geç keşfediyor. Okurken biz anlıyoruz asansör Hı -hı. olduğunu. Ve... Nasıl değiştirebilirim? Her şeyi nasıl düzeltebilirim? diye tekrar o 110 numaradaki... Asıl macera bu galiba. Evet çünkü birkaç yıl daha ileriye gidebilir. İkinci kat ve üçüncü kat var. Hmm. O 110 numaradaki kadının rolü önemli. Çünkü tekrar o kadınla karşılaşıyor. Kadın zaten Jenny'nin anlattıklarından ve davranışlarından bir şeyleri seziyor ve benzer bir deneyimi hmm. onun da yaşadığını öğreniyor Jenny. Ama o her seferinde bir şeyleri düzeltmeye çalıştıkça daha kötü, zaman hani zamanda geçmişte ya da gelecekte evet, bir şeyleri bir değiştirirsen evet. her şey katlanarak farklı bir yöne gider ya düzeltmeye çalıştıkça daha kötü oluyor. Geriye dönüyor olmuyor, ileriye gidiyor oh, dönemiyor. Çok, çok büyük karışık. maceraymış evet. yani. Ve bütün o arkadaşlık yani aralarındaki arkadaşlığı sorguluyor, kendisini sorguluyor. Çok değişiyor yani birkaç saat, birkaç gün geçiriyor belki hayatında. O arada insanlar bir yıl, iki yıl, üç yıl geçiriyorlar. Ama yani... Ve o birkaç gün içinde o üç yıllık ömrü o deneyimi yaşıyor ve bambaşka bir bakış açısı kazanıyor. Yani bu hani hep şey vardır ya işte ışık hızıyla seyahat edecek olsak astronot gidecek bir gelecek bütün hayat falan hani. Onun mikro versiyonu gibi evet. sanki yani. Ben okurken gerçekten böyle bir solukta okudum çünkü ya dönemezse yani bir anda ömrünün çok önemli yani bir ileriye gidiyor ve bir bebek görüyor evde. Annesi çünkü hamileydi. Hı -hı. O bebeğin kardeşinin doğumunu büyümesini yani her bir yaşına kaçırmış. gelişini her şeyini kaçırmış yani. Bayağı benim başıma gelseydi ne yaşardım diye düşündürtüyor insana. Çok da zor insana. bir problem var çözmek için. Evet. Yani anladım kitap sıkı kitapmış evet. yani. E, Liz Kester'ın yazdığı En iyi Arkadaşımdan Ayrı Bir Sene Can Çocuk'tan çıktı. E, Türkçesi de Doğacan Dilcun Doğan'a ait bu kitabı armağan edeceğiz. Hı hı. E, hafta içi birdolapkitap.com'da bu yayın kaydını yayınladığımızda bloğa Yorum bırakarak çekilişe katılabilirsiniz. Tamam. Şimdi bir müzik arası verelim ve sonra devam edelim. Evet. was young I had some fun the day I went to sea I jumped on board a pirate ship and the captain said to me oh we go this way that way portside starboard over the deep blue sea this way that way portside starboard over the deep blue sea sailed with you to Timbuktu the day I went to sea I lived on board a pirate ship and the captain said to me Oh we go this way, that way, port-sized starboard over the deep blue sea This way, that way, port-sized starboard over the deep blue sea The West Winds Force blew us off course the day I went to sea I lived on board a pirate ship and the captain said to me Oh we, we go, go this way, way that way, portside so starboard, over the, way, way, port, so I starboard <laughs> over the deep blue sea This way, that way, portside so starboard <laughs> over the deep blue sea We hit a storm, our sails were torn the day I went to sea. I lived on board a pirate ship and the captain said to me, a we go this way, that way, portside starboard over the deep blue sea. This way, that way, portside starboard over the deep blue sea first mate roared man overboard the day I went to sea I lived on board a pirate ship and the captain said to me away go this way that way ports I starved over the deep blue sea this way that way ports I starved over the deep blue sea the storm blew out we looked about the day I went to sea.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 This way, that way, ports I starboard over the deep blue sea. Shh, we had no fear, we sailed up near the day I went to sea. I lived on board a pirate ship and the captain said to me, How we go this way, that way, ports I starboard over the deep blue sea. This way, that way, ports I starboard over the deep blue sea. We found a hoard of gold on board the day I went to sea. I lived on board a pirate ship and the captain said to me, Oh, we go this way, that way, port I starboard over the deep blue sea. This way, that way, port I starboard over the deep blue sea. We weighed and measured all our treasure the day I went to sea. I lived on board a pirate ship and the captain said to me, and we go this way, that way, port size starboard over the deep blue sea. This way, that way, ports size starboard over the deep blue sea. We sang this song the all day long the day I went to sea. Oh, the pirate's life is full of fun, the pirate's life for me, and we go. 94.9 Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap devam ediyor. Şimdi önemli bir konuyla ilgili bir kitaptan bahsedeceğim. Bu Yapı Kredi Kültür Yayınları'nın Gerçek Hayattan Hikayeler adlı dizisinden çıkan besin alerjileri üzerine bir hikaye üst başlığını taşıyan Saraya Fındık Yok adlı kitap. Ee, Sylvie Louis yazmış, Romikarun e, resimlemiş, Yalçın Varnal tarafından da Türkçe'ye çevrilmiş. E, besin alerjileri üzerine bir kitap bence çok önemli. Hı hı. E, yani bu tür konularda daha fazla kitap olsa keşke e, dediğim konulardan birisi. E, kahramanımız e, Zın bir gün işte e, yer fıstığına alerjisi olduğu. Ortaya çıkıyor. Hani yersin bir taraftan böyle şişmeye başlarsın hı hı. filan işte doktora gidiyorlar. Doktor ona e, diyor ki senin bunlara bunlara alerjin var. Bir, bir, bir alerji uzmanı da görüyor onları. Ondan sonra ve e, e, eğer tekrar başına böyle bir şey gelirse kendine de iğne yapman gerekecek filan diye. Yani bütün o şey bir iğnesini verip falan onu bir güzel donanım kazandırıyorlar ve hı hı. E, o andan itibaren hayatı değişiyor. Hmm. Çünkü artık yemeyeceği şeyler var. Çikolata yemez, süt içemez, yumurta yemez, fındık yemez, yer fıstığı yemez, soya yemez. Hmm. Ee, ve tabii bu onu biraz kötü etkiliyor. Yani kendisini kötü hissetmeye başlıyor. Çünkü e, işte eve dönüp mesela her zaman alışkanlığı olduğu gibi bir yani işte dolaba uzanıp oradan bir e, kahvaltılarda ekmeğini sürüp yediği çikolatalı kremayı yemek istiyor ama annesi dur bir dakika hemen etiketi okumalıyız diye. Etikete bakıyorlar ve işte içinde bir sürü yememesi gereken şey var. Arkadaşı ya da kardeşi işte yumurtalı sandviçini yerken o bir parça salataya talim etmek zorunda. Hmm. Ve kendisini çok kötü hissediyor bu yüzden. İşte öfkeleniyor, yemek istemiyor, duyguları karışıyor, birbirine giriyor. Bir noktada hani yaşamına küsüyor gibi bir hı hı. noktaya varıyor ama her şeyin sonuymuş gibi geliyor. Her şeyin sonuymuş gibi geliyor çünkü sürekli kısıtlanıyor. Annesi diyor ki tamam çözüm bulacağız işte hani çözüm bulmaya çalışıyor. Ee, kalkıyorlar kasaplarına gidiyorlar. Annesi kasaba bir liste veriyor. İçinde şu şu şu şu maddeler var mı sosislerinizin çünkü sosis yemeyi çok seviyormuş. Hı hı. Hani madem diğerlerini yiyemiyor, bari sosis yesin çok sevdiği bir şey diye e, kasaplıyor ki ne yazık ki soya kullanıyorum. Yani, soya var benim hı hı. E Onu da yiyemiyor. Hani bir darbede oradan alıyor. Ee, i̇şte e, başka bir olay yaşıyor mesela işte birlikte markete gidiyorlar kardeşi gidip bir paket bir şey almak istiyor annesi dur ama önce etiketine bakmalıyız diyor. etiketine bakıyor aa bunu alamayız çünkü içinde ne diyor bakayım ya, bu cümlede önemli işte içinde eser miktarda yer fıstığı var ha, diyor mesela o etiketlerde, etiketlerde yazan söylenen şey evet eser miktarda diye bunu alamayız e, o zaman diyor ben yani onun alerjisi var ben niye yiyemiyorum diye kardeşi de kızıyor bu ona tabii başka bir etki yapıyor bu duyguların hepsi de evet Hı -hı. yaşanan şeyler bu durumların hepsi sonra bir gün dayanamıyor gidip kurabiye aşırıyor dolaptan 3 tane. Hı hı. Ve tabii işte kendi kendi iğne yapmak zorunda kalıyor. Tekrar doktora gidiyorlar. Arkadaşı doğum gününe davet ediyor. Ama nasıl olacak ki doğum gününe? Yani pasta yiyebilecek mi? Biz anneler aramızda hallederiz diyorlar vesaire ama sonunda bu duruma alışmaya başlıyor. Gittiğinde doktorda tekrar bir çocuk görüyor mesela. Onun da besin alerjisi varmış. Hı hı. O kivi bile yiyemiyormuş. Öyle düşün. Hani hı hı. burada mesela ben kivi çok severim. Oraya bağlıyor. Sonra besin alerjiler derneği var. Hani toplulukları öneriyor. Oraya hı hı. gidiyorlar. Orada bir sürü besin alerjisi olan çocuk anne baba görüyor. İşte orada muzun bile alerji yapabileceğini işte daha akla gelmedik bir sürü şeyin alerji yapabileceğini öğreniyor. Ve e, bu konuyla ilgili kafası rahatlamaya başlıyor direkt Tam da o sırada annesi onu da yiyebileceği bir dondurma buluyor. Hı hı. Onu getiriyor vesaire ve e, işte kasap yeni bir tarifle sosis yapmış kasapları. Hı hı. E, adı da Sara'nın Sağlıklı, so, sosisleri. sağlıklı sosisleri koymuş adını. Böylece onu da yiyebiliyor. İnsanlar da birbirlerine destek oluyorlar yani bir şekilde. Ve hikaye burada bitiyor. Böylece e, besin ile ilgili e, problemlerini bir yerde çözmüş oluyor. Ama bunu mesela diyabetli e, çocuklara da uyarlayabiliriz mesela. Çünkü Tabii, benzer yani benzer duygulardan geçiyorlar bir şekilde e, ve hani ...başka başka konular da olabilir... ...şimdi aklıma gelmedi yani bir örnek ama... Hı hı. E, ...besin alerjisi üzerinden... Evet, ...çıkıp benzer başka konularla ilgili de... ...bu kitabı aslında kullanabiliriz... ...çünkü muhtemelen aşağı yukarı... ...benzer şeyler yaşanıyordur... E, ...burada güzel olan... E, bana, e, ...bence... E, ...bulunabilecek çözümlerin... ...neler olduğuna dair fikir veriyor olması... Hı hı. ...bu konuda e, çocuğa da bir yönlendirme yapıyor... ...yanlıca anneye babaya değil... E, ...bu konuyla ilgili nasıl davranması gerektiğini kimse kimseye söyleyemez elbette yani çünkü bu hani senin duygularınla ilgili hı hı. bir şey ama bir çözüm yolu olduğunu bilmek başka türlü de bu durumu nasıl denir bu durumla mücadele edilebileceği ya da bu duruma uyum sağlanabileceğin uyum daha doğru bir sözcük bilmek bence herkes için çok yararlı hı. ve çok rahatlatıcı. Etiket okuma alışkanlığı ee, Evet. Etiket okuma, etiket da okuma... evet. Bir, e, Aynen öyle. Bu etiket okuma alışkanlığı zaten yalnızca Alerjimiz olduğu için falan değil. İçinde ne olduğunu bilmemiz gerekiyor yediğimiz şeylerin. Ay. Bakmadan alıyoruz ve korkunç şeyler koyuyorlar içine. Ee, bu anlamda çok kıymetli kitabın sonunda bir ebeveyn rehberi var. Bu tip kitapların sonunda her zaman olduğu gibi bir ebeveyn rehberi var. Ee, orada da ebeveynlere yönelik yönlendirici, bilgilendirici ee, metinler var. E, kitabın illüstrasyonlarının yani, çok bana hitap etmediğini söylemem lazım. Yani böyle bir konuda daha güzel illüstrasyonlar olmalıydı gibi geliyor evet. bana. Çünkü konu zaten e, hani bir sorun üzerine bir meseleyi ele almak üzere bir kitap. Bence daha güzel görseller olabilirdi Hı. ama elbette bu sonuçta kişisel bir görüş. E, görsellerini beğenenler de olabilir. E, Saraya Fındık Yok. Yapı Kredi Kültür yayınlarından çıktı. Besin alerjileri üzerine bir hikaye Önemli bir kitap olduğunu düşündüğüm için de paylaşmak istedim. Evet bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Şimdi Taygalı bölümümüzle devam ediyoruz. Evet. Tayga bu hafta ne okuyalım? Tayga hangi kitabı okuyalım? Hmm. Söyleyeceğim, mi bize adını kitabı? Evet. Neydi kitabın adı? Teneke Orman. Teneke Orman tamam. Remzi Kitap Evi'nden çıkmış bir kitap bu. Evet. Zamanında. Anlatır mısın biraz kitabı? Evet. evet. Hı -hı. Ee, bu ıssız tam Hı -hı. Yeri, yerde ıssız e yerde Hı -hı. Ee, kimsenin istemeyeceği şeylerle doluydu. Böyle çöp gibi mi? Hurda gibi mi? Evet. Hı -hı. Sonra da... ee, o evin içinde Hı, o ya. ıssız yerde bir ev var. O evin içinde yaşlı bir adam yaşardı. Peki ne yapıyor bu yaşlı adam? Sobayı yakıyor. Evin içinde evet, sıcacık değil mi? Sarı ışığı var. Evet. Hı -hı. Sonra kitabını okuyor. Hı, başka ne işler yapıyor ama evin dışında? Ee, mesela çöpleri yok, çöpleri gömüyor bu. Hmm. Ayırıyor, ayıklıyor. Ben söyleyeyim. Tamam, pardon, üzüldülerim. Tamam. Ee... Ben yardım oldum. yardımcı oldum sanmıştım. Hıh. Hmm. Ne? Ee... <gülüyor> devam edelim mi? Evet, devam. Tamam. Sonra edelim. ne oluyor bir gün? E ee, uyuyordu Yaban hayvanlarla dolu bir yer görüyor. Ormanda yaban hayvanlar vardı. Hıh. Hmm. Sonra Sonra her sabah uyandığımda ama Hı -hı. E, her yer eskisi gibi Yine hurdalık yani hep değil mi? Evet. Çöplerle dolu, hurdalarla dolu. Ama bir gün Hı -hı. E, o şey bir düşünce tohumuna dönüştü. Ha bir tane elinde ters tuttu böyle bir ampul bu. Evet. Ee, şeye takılı bu hani tavana asılı olan şeyin ucuna takılı. Ona bakınca böyle aklına bir düşünce tohumu düşüyor değil mi? Evet. Sonra ne oluyor? E, filizleniyor. Çiçekler oluşuyor öyle. O düşünce mi filizleniyor? Evet. Sonra <gülüyor> burada bunu da oluyor öyle. Ve adam ne yapmaya başlıyor? Bir orman yapmaya başlıyor. Evet. Topladığı hurdalardan bir orman yapıyor. Baksana bu nasıl bir şey? Bir kuş. Nasıl bir kuş bu? Çöpten. Evet bulduğu hurda parçalarından yapmış. Kurmalı bir kuş hem de galiba. Hı hı. Peki bu nasıl bir kuş? Bir tukan. Evet o da hurdalardan yapılma bir tukan. Bu ne? Kertten Bu? Kaplan. Aa hepsi hurdalardan yapılma bir kaplan. Bu ne? Kurbağa. Evet buradaki. Aa şuna bak. Kelebek. O da hurdalardan. Bu çiçekler ne peki? Hurdalardan. Ama bunlar şey sarı ampuller galiba çiçeklerin içinde yana. Evet. Sonra ne oluyor? Ee, rüzgar o ormana bir küçük bir tokan savuruyor. Hem de gerçek. A -a, kuş sesi geliyor böyle cetaneke ormanı. Sonra? Evet. Aldan... Sonra bakıyor kuş yok. Aaa hay Allah. Sonra? Eşiyle geliyor. Aaa kuş gidip eşini getirmiş. O yüzden o gün yokmuş. Sonra? Gagalarındaki tohumları geri bıraktılar. Ooo ve? Sonra yabanlarla Kaynıyordu, or var. Bir orman oldu o tohumlar değil mi? Yavaş yavaş filizlendi büyüdü bir kocaman bir orman oldu. <gülüyor> Üstelik de yaban hayvanlarıyla dolu. Şuraya bak. Hala aralarda tenekeleri görüyor musun? <gülüyor> teneke hayvanları görebiliyor musun hala aralarda? Evet. evet. Ama bak gerçek kaplan gelmiş. Evet. Bak bu teneke kertenkele bu da gerçek kertenkele. <gülüyor> ha, ne güzel olmuş değil mi orman? Evet. Ben çok seviyorum bu kitabı. Ben de. İyi hadi hoşça kal diyelim o zaman. Hoşça kal. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazile mezunanla, Banu Aksoy ve Yıldray Karakeç.